Bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz. Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun diyoruz. Ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyerek yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle Sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyenler Abdullah İbni Mesud radiyallahu an Resulullah'ın aleyhissalatü selamın Şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir Doğruluğa sarılınız Şüphesiz ki doğruluk iyiliğe iyilik de cennete götürür İnsan doğruyu söyleye söyleye Neticede Allah katında Sıddık pek doğru sözlü mertebesine yazılır. Yalan söylemekten de kaçının. Çünkü yalan kişiyi günaha, günah da cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye neticede Allah katında kezzap çok yalancı olarak yazılır buyurur. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim bir mümin kardeşinin aleyhinde konuşulduğunda onun şeref ve namusunu savunursa Allah da kıyamet günü onu cehennem ateşinden korur. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler. Kim bir mümin kardeşinin aleyhinde konuşulduğunda onun şeref ve namusunu savunursa Allah da kıyamet günü onu cehennem ateşinden korur buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet değerli dinleyenler geldik. Bugünkü öykümüze Bugünkü öykümüz Kerkük'te geçen bir hadise Kerkük sokaklarında Sefalet kol geziyordu Kim kime yardım edecek Destek olacaktı İşsizlik yaygındı Çevresi de perişandı Bir yanı yıkılmaya yüz tutmuş evce camından yola doğru ümitsizce bakarken bir taksinin kapının önünde durduğunu içinden de bir yolcunun indiğini gördü. Demek ki taksi şoföründe az çok para olacaktı. Çünkü müşteri indirmişti. Bütün cesaretini ve ümidini toplayarak evden çıkıp yola koştu. Yaklaşıp Direksiyon başında arabasını hareket ettirmek üzere olan şoföre seslendi. Sakın beni dilenci falan zannetmeyin. Üç çocuğumla üç gündür aç beklemekteyim. Bu gidişle namusumu lekelenmemden korkmaya başladım. Allah rızası için yardımda bulunun. Ben açlıktan ölmeye razıyım fakat çocuklarımın çığlıklarına tahammül edemiyorum. Beklenmedik bir anda gelen bu Allah rızası için yardım talebi, Zaten kıt kanaat geçinen şoförü şaşırtmıştı. Düşünmeye başladı, Cebinde bir miktar parası vardı var olmasına ama, Bu parayı aylardır biriktiriyordu. Çünkü taksinin dört lastiği de kabaklaşmıştı. Onları değiştirmek için çırpınıyordu. Zaten akşamları eve gelince, ...hanımı da ikaz etmekten geri kalmıyordu. Ne zaman değiştireceksin bu lastikleri? Birazcık geç kalsan... ...aklıma kötü şeyler geliyor. Acaba bir kaza mı yaptı... ...kapak lastiklerle diye... ...korku içinde bekliyorum diyordu. O an için... ...nefsi ve şeytan... ...birlik olup vesvese vermeye başladılar. Sen zaten... ...zor geçinen kimsesin. Yardım edecek durumda değilsin. Bas gaza... Git yoluna. Fakat imanı ve vicdanı da şöyle sesleniyorlardı. Para dediğin şey böyle gün için lazım olur. Belli olmaz Allah'ın rızasının nerede olduğu. Biriktirdiğim parayı bu muhtaç hanıma vermelisin. Tam yeridir. Çocukları aç durumda. Onu namusunu kirleterek para kazanma zorunda bırakmamalısın. Nihayet nefsini ve şeytanını yenmiş... Cebindeki lastik parasını tümüyle kadıncağıza uzatarak Al bacım namusunla yaşa Bu para bir müddet seni idare eder Sonrasında da Allah başka sebepler halk eder dedi Minnet etmemek için de hemen gaza basıp oradan uzaklaşırken Kadının sen benim ihtiyacımı karşıladın Allah da senin ihtiyacını karşılasın duasını duydu Gün boyunca Kulaklarında çınlayan bu duaya hep ''Amin, amin, amin'' dedi. Akşam eve gelince beklediği soruyla yine muhatap oldu. ''Hala değiştirmemişsin lastiklerini.'' Bir lastikçiyle anlaştım. ''Yeni lastikler gelince hemen değiştirecek.'' diyerek geçiştirdi. Bu geçiştirme işi birkaç gün devam etmişti ki... ...bir akşam yine eve gelirken iyice sıkılmış... Bu defa ne diyeceğim diye düşünürken beklenmedik bir durumla karşılaşmıştı. Hanım kendisine adres yazılı bir kağıt uzattı sonra da şöyle dedi. Bugün bir lastikçi geldi şu adresi verdi. Yarın bana mutlaka gelsin lastiklerini değiştireceğim deyip gitti. Al şu adresi. Belli etmemişse de bunun izahını yapamamıştı. Çünkü böyle bir lastikçi ile konuşmamıştı kendisi. Merakla sabahı bekledi. İlk işi kağıttaki adrese gitmek oldu. Garipliğe bakın ki lastikçiyi hiç görmemiş, buraya hiç gelmemişti. Elindeki kağıdı uzatınca bir şaşkınlık iki tarafta da yaşandı. Oturduğu masa başından kalkan lastikçi "Sen olsun ha? Sen olsun ha?" ''Sen o musun?'' deyip şoförün boynuna sarıldı, başladı hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Sonra da şöyle devam etti. Tam üç gündür Resulullah aleyhisselam rüyama giriyor ve bana ''Şu adresteki şoförün lastiklerini değiştir, ücret olarak da benim şefaatime nail ol.'' buyuruyor. ''Allah için söyle, sen ne türlü bir iyilik ettin, nasıl bir hayır dua aldın ki?'' Resulullah aleyhisselam üç gündür beni ikaz ediyor, senin lastiğini değiştirmem için beni vazifelendiriyor. rızasının nerede olduğu ancak onun tarafından bilinen bir husus bu noktadan bizler hiçbir ameli küçük görmeyecek acaba bu amel bizim Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olabilecek bir amel mi diyecek o hayırlı hizmeti, o ameli kaçırmama adına, ifa etme adına elden gelen gayreti gösterecek ve her amele o şekilde yaklaşan bir insanın işte bu taksi şoföründe olduğu gibi bir gün turnayı gözünden vuracağı herhalde ihtimali kat'i olan bir hadise olacak değerli dinleyenler bu noktadan bizler an be an adım be adım bir başlangıç olan ölüm denen o sona yaklaşırken ebedi alemin başlangıcı olan ...o ölüm denen bir sona... ...dünya hayatının sonuna yaklaşırken... ...hani diyor ya... ...ne... ...mezarı eşen kazan... ...ne de... ...tabutu sırtında taşıyan... ...aklına getirir ölümü... ...kendisinin de... ...başına geleceği... ...bir zaman olarak... ...düşünmez diyor ya... ...aslında... ...şu anda... Sanayiye, organizeye, Gateme, Kunduracılar sesine, Küsket'e, fabrikasına, işine, dairesine, okuluna, iş yerine, dükkanına giden her insan aynı zamanda ölüme de koşuyor, ölüme doğru gidiyor. Çünkü her geçen an bizi bir adım daha ölüme yaklaştırmış oluyor. Ama ne gariptir ki biz bir türlü aklımıza getirmek istemiyoruz ölümü. Bunu sık sık tekrar ediyorum ki lezzetleri acılaştıran ölümü çok zikrediniz buyuruyor ya. Hasibu en füsehum kâble entuhâsebû diyor ya. Onun için sık sık ölümü hatırlama. Sık sık ölümü hatırlayıp ölüm sonrası bir hayatın hazırlığını yapma. Bu sözle olmuyor değerli dinleyenler. Hal ile oluyor bu. Hani çok sıcak günlerde yaz günlerinde sıcağa dayanamaz. Kendinizi belki bir suyun içine atarsınız bir havuza atarsınız. Veya bir girer soğuk duş alırsınız öyle bir aleme gidiyoruz ki o soğuk havuzu olmayan soğuk duşu olmayan bir neticeyle neticelenen bir hayatla onun huzuruna gidersek nerede serinleneceğiz? Allah öyle bir akibetten hepinizi hepimiz muhafaza eylesin. Onun için ölüm bizler için daim Rabıta-yı mevt diyor ya, ölümle irtibata geçme, irtibat kurma, ölümü hatırlama. Ama ölüm yokluk değil, hiçlik değil, idamı ebedi değil. Ölüm, bir terhis tezkeresi. Bu dünya askerliğinden, tezkerenin verilip, tekrar, tekrar... Gerçek alem olan ebedi aleme, gerçek yerimiz olan ebedi aleme gitme bileti de diyebiliriz. Ama ne kadar hazırlığımız var? Onun huzuruna giderken ne ile gideceğiz? Var mı bir gayretimiz onu sevdirme adına? ilahi Kelimetullah dediğimiz Allah'ın adının kalplere sevdirilmesi emir ve yasaklarının kalplere duyurulması bu sadece vaiz efendilerin, müfti efendilerin imam efendilerin işi değil Allah'ın yaratmış olduğu dünyada yaşayan Allah'ın yaratmış olduğu vücuda sahip olan Allah'ın havasını teneffüs eden, nimetlerini teneffüs eden, her insanın yapması gereken bir husus değerli dinleyenler. Bu biraz da aşk işi, şevk işi, gönül işi, ruh işi. 80 yaşına yaklaşmış bir teyzemizi ziyaret ettim. Enteresandır. Yaş o yaşamı. Kalbinde Eba Eyyubül Ensari Hazretleri gibi hizmet aşkı var. Ne olursun hocam, bir tesettürle ilgili, bir de namazla ilgili sohbetinizin CD'sini veya kasetini bir verseniz de. Apartmanda iki kişiyi tesettüre girmesine vesile oldum. Onlara anlattım, dinlettim. Bu programlar vesilesiyle. Onların tesettüre girmesine vesile oldum ama bu yetmiyor herkese dinletmek lazım diyerek o içindeki hizmet aşkını şevkini ben birçok genç insanlarda görmedim değerli dinleyenler. Nasıl ki Ebu Eyyubül Ensari Hazretleri 80 küsur yaşını aşmış ama İstanbul'u fethedecek orduya fethetmek için yola çıkmış ordunun içerisine. Atının üzerine kendisini bağlatarak Baiden, baiden, baide Beni götürün, uzaklara kadar götürün İstanbul'un işlerine kadar götürün dediği gibi Biz müminlerin kurtuluşu İslam'a hizmet aşkıyla yanmak, tutuşmak Bizim hayatımız, bizim dirilişimiz buna bağlı değerli dinleyenler Onun için Bir insana daha anlatacak bir insanın daha kalbine girecek, bir insanın daha İslam'ın emirlerini yaşamasına, yasaklarından da kaçınmasına vesile olacak bir duygu, bir düşünce, bir sancı, bir dert, bir ızdırap içimizi kavurmalı. Anlatırlar bir gün, Hazreti Ebubekir Bekir Efendimizin, menkıbedir belki bu ama, kaldığı evden bir yanık kokusu duyar. Hazreti Ebu Bekir'in evine giren insan, girmek üzere olan insan, yanık bir ciğer kokusu, sorar, ya Ebubekir, Bekir, bu yanık ciğer kokusu nereden geliyor? Evde ne ciğer vardır, ne de et vardır. Sonrasında anlar ki, insanlığın İnsanların imansızlığından Ebubekir'in Bekir'in ciğerleri yanıyor. Bu belki bir menkıbedir ama işin aslı şu ki o cayır cayır yanan ciğerlerden gelen o dillerden dökülen ses Allah'ım cehennemin her tarafını ben kaplayayım da hiçbir mümin kardeşim yanmasın. Ben doldurayım cehennemi kimseye yer kalmasın. Bu kadar insanlığı düşünecek kadar diğer gam olan bir rehberin bu ölçüde olan insanların peşinde giden bizleriz. Peki Hazreti Ebu Bekir böyle olursa değerli dinleyenler ya Hazreti Muhammed Mustafa nasıl olur düşünebiliyor musunuz? Ders alınan, ders alan kişi böyle olursa ders alınan nasıl olur düşünebiliyor musunuz? Evet. İşte o Hazreti Ebu Bekir Efendimizin şu 20. asırda iz düşümlerinden birisi olan üstadımız da gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu cehennemin alevleri içerisinde yanmaya razıyım. Yeter ki neslimin imanı selamette olsun. Neslimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içerisinde yanmaya razıyım diyecek kadar kendisini insanlığın hidayetine adamış bir ruh. Ve her şeyin maddeleştiği, maddede görüldüğü, maddeye göre değerlendirildiği, merhum Nasrettin Hoca Efendi'nin ye kürküm ye diyerek şu günü kerametiyle işaret ettiği ne kadar param varsa o kadar itibar, ne kadar makamın, şanın, şöhretin yetkin varsa o kadar itibar görülen Gösterilen şu günümüzde gözü maddeyle kapanmış manaya kör olan insanlara ve bu insanların ve bizlerin şu 20. asrın insanının bu kutlu insanlardan, bu rehber insanlardan alacağımız o kadar çok ders var ki değerli dinleyenler. Hani büyüğümüz öyle diyor ya ağlarım ağlatamam dinlerim dinletemem dili bağlı kalbimin halimin bundan çok bir zarım diyor ya işte yine üstadımızın hayatından bir kesit arz edeceğim sizlere değerli dinleyenler yavaş yavaş da zaten bu bölümlerin sonuna geldik ama inanın bu yaşanmış hayatlardan okacak o kadar çok alacağımız ders var ki Hafızası da idraki gibi güçlüydü. Üç ay içerisinde 15 senede bir derece halledebilecek, halledilebilecek yüzden fazla kitabı hıfzetmişti. Üç ay içerisinde. Her şeyin sonsuz bir ilimle kaydedildiğini anlatırken, Nur aleminin bir anahtarı isimli Risalesi'nde kendisi hakkında şöyle diyordu. Tırnak kadar kuvve hafızaya malik bir adamın kafasında,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 İstediği vakitte müracaat edip Bir büyük kütüphane kadar Bütün mahfuzatının Aynı şeylerini orada Bütün istediklerini mevcut ve Muntazam yazılmış ve dizilmiş görüyor Bu mesele Münasebetiyle ayrıca Benim bütün bunların 40 bin misli Kadar da manevi Meşhudatım vardır Onlar da aynen kuvve-i hafızamda Yazılmıştır buyurmuştu Bu Cenab-ı Hakk'a ait Bir tevhid ve kudret mührü idi. Evet o Celle Celalu, her şeyi hafıza gibi bir şeyde topluyor, birliği işaret ediyordu. Ve her kayıt bir hesap içindi. Bunca kayıt bir gün bir huzurda her şeyin ortaya döküleceğinin hesabının görüleceğinin şahidiydi. Haramlardan ve harama nazardan fevkalade uzak duruyor. İffetle ve itaatle yaşıyordu Ailesi Ceddi de öyleydi O başkasının Mahsulünden yemesinler diye Kendi tarlasına kadar Hayvanlarının ağzını bağlayan Mirza efendi ile Kendisine hamile kaldığında Hiç abdestsiz yere basmamış Çocuğunu hiçbir zaman Abdestsiz emzirmemiş Hayatı boyunca Hiçbir zaman teheccüdünü kaçırmamış Nuriye hanımın çocuğuydu İmam Şafii Hazretlerinden haramın nazarın insanın hafıza kuvvetini zayıflattığını naklediyor ve bu durumun hikmetini izah ediyordu. Hafızası darbe almamıştı. Kendisine 1892'de Bediüzzaman lakabını veren Siirt'te ilim ve kemali ile meşhur Molla Fetullah Efendi'nin sorduğu bütün sorulara cevap verdiğinde Molla Fetullah Efendi ''Pekala, zekada harikasınız fakat acaba hıfsınız nasıldır makamati ı yeden birkaç satırını iki defa okumakla hıfs edebilir misiniz der ve kitabı uzatır. Molla Said kitabı eline alır birkaç satırı değil bir yaprağını bir defa okuyarak eder ve ezbere okur. Molla Fetullah hayretini şu sözlerle dile getirir zeka ve hıfsın ifrat derecesiyle bir adamda toplanması ender hadiselerdendir. Bunu bir sende bir de Mulla Halidi Uleki'de gördüm. 1893'te Siirt'e bağlı Tillo kasabasında meşhur Hassak kubbesine kapanır ve Kamusul Muhit ismiyle bilinen Kamusu okyanusu Babus e kadar ezberler. Bu miktar Kitabın muhtevaca tam yarısıdır ve Türkçe tercümesinde 2321 sahifeyi kapsar. Bazen ve bazı şeyleri, belki de istemediklerini veya dünyevi olanlarını hatırlamadığı olsa bile adeta unutma huyu yok gibiydi ve fevkalade dikkatliydi. Mehmet Munib Yalaz, Kastamonu vali muavinlerinden Feridun Çayır'ı isteği üzerine Üstadımıza götürmüştü. Üsta Hazretleri büyük bir alim olan babasını tanıyordu, dostlukları, arkadaşlıkları vardı. Ferudun Bey'e evinize geldiğim zaman bana kapıyı açan siz değil miydiniz diye sordu. Aradan yıllar geçmiş, belki 40-50 sene evvel görmüştüm. Ferudun Bey büyümüş, çeşitli yerlerde memurluklar yapmış, vali muavini olmuştu. Tabii ki çok değişmiştim. Buna rağmen üstat hazretleri daha tanıştırılmadan kapıdan girer girmez tanımıştı. Hafızası da ısmarlama hayatına şahitti. Nesillerin idrakleri ve hafızası kuruyorsa bu günahların tahribindendir. Evet. Bu mesele günümüzün mümininin en büyük problemlerinden birisi değerli dinleyiciler. En başta şahsım olarak da bu maalesef nisyan hastalığına unutkanlık hastalığına düçar olanlardanız. Zannediyorum üstad gibi onun yolunda onun talebesi olanlar gibi Allah dostları gibi bu işe tam olarak dikkat etsek gözlerimizi haramdan sakınsak ki bir emirdir hatırlarsınız Nur suresinde mümin erkeklere ve mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar demişti ya yüce Rabbimiz bu emre uysak zannediyorum hafızamız zihnimiz yara almayacak zedelenmeyecek yıpranmayacak sarsılmayacak ve başkalarının hafızasına Nakşedilen bilgiler Bizim hafızamıza da nakşedilecek Ve unutmayacağız Ama Bir takım güçler Bir takım yerlerde Öyle senaryolar hazırlıyorlar ki Neslimizin Gençliğimizin insanımızın Zekasını zihnini aklını Hafızasını bombardıman etmek için Şeytanın bile Aklına gelmeyecek Planlar hazırlayarak maalesef günümüzün insanını bu noktaya getirdiler. Biz de o oyunlara maalesef diyorum alet olmuş durumdayız. Artık evimize televizyon ekranlarını açarken bazı şeylere parola soramaz hale geldik. Sormaz hale geldik. Günahlarla bağışıklık kazandık maalesef değerli dinleyenler. Ne kadar irade sahibiyiz. Bu ekranların disiplinize edilmesi adına onları o küçücük yavrularımıza, o gencecik dima sahip olan gençlerimize, kızlarımıza seyrettirirken öbür alem adına bu evlatlarımızı ne kadar yıprattığımızın farkında mıyız acaba? Ne olursunuz bu kadar da mı demeyin? Ne olursunuz demeyin. Çünkü şu ülkede her bir fert La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen her bir fert Gelecekte dünyada önemli bir isim olmaya aday Bir Fatih olmaya aday Bir Mevlana olmaya aday Bir Lokman Hekim olmaya aday bir Akif olmaya aday. Bir Üstad Bediüzzaman olmaya aday. Bir Şahı bendi, Bir İmam Rabbani. Bir Ebu Hanife olmaya aday. Ama maalesef... ...son dönemlerde dikkat edin... ...çıkmıyor. Çünkü... ...ne bizde o dikkat ve hassasiyet... ...ne de... ...bu zeminde yetişen gençlerimizde... ...o şuur yoktu şimdiye kadar ama elhamdülillah filizler yavaş yavaş yeşeriyor öyle gençler öyle insanlarımızın varlığı bizi olduğu kadar tüm ülkemizin insanlarını da ümitlendiriyor değerli dinleyenler hep doğru olmuş sohbetin başında doğrulukla ilgili bir hadis arz ettim ya Emredildiği gibi doğru yaşamıştı. Dost doğru yaşamıştı. Ona göre en büyük ders doğruluk yolunda ölümü istihkar dersi vermekte. En çok üzüntü duyduğum hadiselerden birisi Allah yolunda insanlar hizmet ederken hizmetlerini yalanlarla devam ettirmesi. Böyle bir çıkmaza, böyle bir yanlışa düşen insanların hali değerli dinleyenler. İslam adına ortaya çıkan, Allah adına ortaya çıkan, hizmet diye yola çıkan bir insanın yalanla işi olamaz ki. En büyük ders, doğruluk yolunda ölümü istihkar dersi vermektir. Onun için kurşunlara, idam sehpalarına tereddütsüz yürümüş, hunhar bir kumandanın kurşunlara dizmek tehdidine aldırmamıştı. O bir Müslüman alimiydi ve Müslümanlığının gereğini yapıyordu. Aslında iman eden her insanın hali imanını doğrulamalıydı. O bir hayat için yalana tenezzül etmeyecekti. Zira yalan büyük bir çirkinlikti. Manasında Rabbin şahitliğini inkar kokusu vardı. O görüyorken Celle Celaluhu bu olmamalıydı. Aldanırız. Fakat aldatmayız, bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz diyen oydu. Bu söz imanlı bir gönlün çağlamasıydı. İnkar da bir yalandı. Hem de yalanların en büyüğüydü. Bunca şahide ve şahitliğe rağmen hakikatin zıddını iddiaydı. Hayatın ve huzurun devamı doğruluk üzerineydi. Küfür yalandır. İman sıktır. Şu bürhan kâfi değil midir ki hayatımızın bekası imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır demişti. Yalana böyle bakan bir insan için yalana yaklaşmak Allahu u Teala'dan Celle Celalhu uzaklaşmaktır. Sadık talebesi Ceylan ağabeyi talebeliğe kabul ettiğinde ona verdiği ilk ders doğruluk ve Sıdk idi. Ceylan Abey, o günlerde 15 yaşındaydı. Daima doğru olacaksın. Hiç yalan söylemeyeceksin. Sana 1 milyon lira verirler. Sen bana ihanet edebilirsin. Fakat ismin ebediyen kötü anılır buyurmuştu. Yalana hiç tenezzül etmemişti. Ve yakınlarının da tenezzül etmesini istemiyordu. Yakınlarının da tenezzül etmesini istemiyordu iman eden insana doğruluk yakışırdı. İnsanlar onun dilinden elinden emin olmalıydılar. Kimsenin aleyhinde konuşmaması gıybeti öldürücü zehir olarak görmesi de emin bir insan olmasındandı. Değerli dinleyenler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün itikaftayken bu mesele ...günümüzün insanı için önemli meselelerden birisi. Kendisini ziyarete gelen... ...Ashab-ı Kiram Hazretleri... ...yanından ayrılınca... ...o sırada... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından... ...zannediyorum Hafsa Validemiz... ...Allah Resulü'nün yanına girmek üzere... ...idi. Sonrasında... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... O iki sahabeyi geri çağırtır yoldan. Ve Hafsa validemizin yüzünü açar. Bakın bu benim eşim, zevcem, hanımım Hafsadır der. Ashab-ı kiram hazretlerinden o zatlar çok şaşırırlar, şok olurlar. Ya Resulallah haşa biz senin için yanlış bir şey düşünemeyiz. Niçin buna lüzum gördün? Deyince... ''Efendimiz, şeytan sizin damarlarınızda dolaşır, ya bir de öyle düşünürseniz helak olursunuz.'' der. Burada bir mümin, diğer müminleri suizanına sevk edecek, tereddüde götürecek her türlü davranıştan kaçınmalı ve Efendimiz bunu hayatında sergilemiş.'' Eğer parayla pulla uğraşıyorsanız, paraların pulların döndüğü bir mevkideyseniz haliniz öyle şeffaf olmalı ki bir defa her şeyin hesabını verebilmelisiniz. Sorulduğunda da her şeyi açık seçik ifade edebilmelisiniz. Bir diğer mesele daha önce hoca efendinin hatırlarsınız kardeşine söylediği gibi. Hani kardeşi iş sıkıntısından, yokluktan dua etmesini istemişti de hoca efendiden. O da ben size dua ediyorum ama dua ettiğim sürece bir siz bu sıkıntıdan kurtulamazsınız demişti hatırlarsınız. Niçin deyince kardeşi çünkü ben sizin bu halden kurtulmamanız adına size dua ediyorum. Siz velev ki ticari yolla da zengin olsanız. Varlık sahibi olsanız bu milletin insanı ve insanlarımız acaba falan kes toplanan paralarla kardeşini sağını solunu zenginleştiriyor diye onları günaha sokmamak için böyle bir suizanını sevk etmemek için sizin bu halden kurtulmamanız adına size dua ediyorum diyen Hoca Efendi'nin hassasiyeti bize bir şeyler anlatmalı. Onun için hele hele vakıf gibi, kurs gibi yani müminlerin halkın yardımıyla devam eden müesseselerde insanlar çok hassas olmalı, çok şeffaf olmalı, yaşadığı hayatla bulunduğu mevki birbiriyle tenakuza düşmemeli ve insanları suizanla sevk edecek bir yaşantı içerisinde olmamalı değerli dinleyenler. Her şeyin bir bedeli var. Bu işin bedeli de o. Demiştim hatta geçenlerde. Hani bir dönem başbakana bir yerden bir hediye verildi. Kıymetli bir hediye. Medya onu gündeme getirdi. Ve sonra da başbakan onu hazineye veya kayda geçirtirdi Zimmet olarak. Aslında bu bir vakaydı. İşte geçenlerde ifade ettiğim gibi bir kardeşimize böyle ikaz edince o da şöyle demişti hiç unutmuyorum ben gelen hediyeleri eve götürmüyorum yine o müessese adına o kurum adına tekrar bir yere hediye götürmek gerekirse onları hediye olarak götürüyorum eve götürmüyorum demişti. Ve yine bir insan biliyorum ki ben Şahsından olmayan, alınmayan, cebinden ödemediği bir yemeğe yemeyen, çocuğunu da gırtlağından geçirmeyen bir hassasiyete sahipti. Belki üzerinde 10 yıllık, 15 yıllık bir pantolon vardı ama kalbi hep taze dipdiriydi. Onun için bizler çok temkinli olmamız lazım değerli dinleyenler. Yıllardır şu veya bu yanlışlarla zaten İslam olabildiği kadar insanların neslinde belli bir şekilde takdim edilmiş. Biz yeniden elimizden geldiği dilimizin döndüğü halimizin el verdiği sürece 20. asrın insanına bu dinin bir menfaat vesilesi değil. ...şunun veya buna istismar edilecek bir din değil, sadece Allah'ın rızası için yaşanılacak bir din olduğunu... ...ve bulunduğumuz yerlerde etrafımızdaki insanlar, vay be adam şu işi yapıyor ama işi götürüyor... İşin içinde böyle olmak da varmış gibi bir düşünceye sevk etmeyecek kadar hassas yaşamamız gerektiğine inanıyorum... İşte gıybetle ilgili bir ölçüyle bugünkü bu sohbetimi burada bitirmek istiyorum değerli dinleyenler. Üstad hazretleri kendisine talebelerinden veya arkadaşlarından birinin kötü halini anlattıkları zaman buna müsaade etmezmiş. Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. İzzet-i nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmemeliydi. Çünkü gıybet Kur'an'ın ayetlerinde aklen, kalben, insaniyeten, vicdanen, fıtraten ve milliyeten kötülenmiş, reddedilmişti O canavarca arkadaşını dişlemeye denkti. Üstad Hazretleri Bayram Yüksel ağabeyin şahadetiyle kimsenin gıyabında konuşmaz ve konuşmayı da men ederdi. Yalnız burada bir parantez açarak şunu ifade etmek istiyorum. Başkasının gıybet yapması bizim gıybet yapmamıza mazeret değil, sebep değil. Onun için yarın Rabbimizin huzuruna gittiğimiz zaman değerli dinleyenler, çoğu zaman belki biz de aynı hataya düşüyoruz kulum niçin gıybet et dediği zaman biz Allah'ım falan da benim gıybetimi yapıyordu onun için ben de onun gıybetini yapıyorum yaptım diyebilir miyiz bizim günahımız günah işlememize başkasının günah işlemesini mazeret gösterebilir miyiz gösteremeyiz onun için başkasının kötülük yapması bizim kötülük yapmamıza haram işlemesi günah işlemesi bizim haram ve günah işlememize mazeret olamaz olmamalı olamaz da değerli dinleyenler onun için ne olursunuz Ey falanca yapıyor canım ne yapayım değil bu şeytanın bir yönüyle size bir taraflardan girmiş olmasının alameti Van'da Nurşin Camii'nde kaldığı günlerde bir köpek hücre kapısını açık görünce içeri girmiş talebelerin kavurmasını yemiş ve kavurmanın içinde bulunduğu küpü de kırmıştı. Bakın burası çok enteresan Van'da, Van'daki Nurşin Camii'nde kaldığı günlerde Üstad hem tebessüm edecek hem de halimizi ağlayacağız değerli dinleyenler şu misali şu olayı hakikati duyunca bir köpek hücre kapısını açık görünce içeri girmiş talebelerin kavurmasını yemiş ve kavurmanın içinde bulunduğu küpü de kırmıştı talebeler köpeği bir şekilde tekrar getirip dövmeye karar verdiler çünkü hem etleri gitmiş hem küpleri üstad onları köpeğe bir şey yapmamaları hatta aleyhinde konuşmamaları hususunda ikna etti ve bu hayvanın gıybetini yapmayın ve ve helal edin dedi. Köpeğin bile gıybetini yaptırmıyor, Aleyhinde konuşturmuyor, Üstelik ona haklarını helal etmelerini istiyordu. O hayvan açtı ve kapı açıktı. Hayvanların aleyhinde olunmasından, Ve konuşulmasından, Bu denli rahatsız olan, insanlar hakkındaki gıybetten, Kim bilir ne rahatsız oluyordu. Gıybetin, Bulaşıcı bir illet gibi, Zihinleri ve kalpleri istila ettiği bir çağda muhakkak ki bu duruş çok önemliydi. Gıybete karşı duyduğu hassasiyeti Molla Hamid Ekinci ağabey şu sözlerle anlatıyordu. Gıybet ve yalandan çok hiddet ederdi. Katiyen kimseyi gıybet ettirmezdi. Bir gün birisi dinin emirlerinin çok sıkı olduğunu, insanı her taraftan kuşattığını söylemişti. Üstadımız evet dedi. Sağa dönüp gıybet Sola dönüp yalan söylenirse elbette böyle olur Yani din Kötülüğü bir meslek haline getiren Mide bulandırıcı şeylerden Lezzet alan bozuk tabiatlar için Sıkıcıydı Tabiatı bozuk olanlar Güneşin ışıklarından zarar görüp Kokuşmuyor muydu O iyiliklerin ve güzelliklerin Yayılmasını istiyor Ve bunlardan bahsedilmesinden hoşlanıyordu Ahmet Ramazan ...Irak'ı, Suriye'yi ve Mısır'ı dolaştıktan sonra... ...üstadın yanına gitmiş... ...Müslümanların İslam'a uymayan hallerini görmüş... ...üzülmüş... ...ve bunlardan üstada bahsetmek istemişti... ...üstad hazretleri... ...Ahmet Ramazan'ın daha ilk cümlesinde... ...eliyle sus işareti yaptı... ...ve kardeşim... ...bana onların iyi taraflarını anlat... ...fena vaziyetlerini anlatma dedi... ...kötü emsal teşkil edecek... Örnek alınacak şey değildi ki dinlesin ve dinlensin. Keşke herkes öyle yapsa. Ondan bu dersi alabilseydi. Zira kötü ile bu kadar burun buruna yaşamış günümüz insanının Bir kelimelik olsun çirkinlikten bahse ihtiyacı da takati de yoktu. Evet değerli dinleyenler biz hem kendi tarikatınızdan, cemaatinizden, grubunuzdan, cemiyetinizden, derneğinizden hem diğer gruplardan hem diğer şehirlerden, diğer bölgelerden hem Haç veya Umre için gittiğiniz Mekke'den, Medine'den tutun Suriye'sinden, Irak'ından, Ürdün'ünden diğer Müslüman ülkelerden hem de Aynı duygu ve düşünceyi paylaştığınız Muhammed ümmetinin halinin kötülüklerinden demek ki bahsetmeyeceğiz. Çok duymuşsunuzdur, yaşamışızdır. Şahsen ben de birkaç defa bu hataya düştüm. yemedi Medine'ye gidenler hasreten oradaki pislikten bahsederler, yanlıştan bahsederler. Bunun aslında ne bize bir faydası var ne de o insanların o hatalarını düzeltmede bir faydası var. Onun için demek ki nasıl ki üstad yanında konuşturtmamış var mısınız? Birincisi şu andan itibaren gıybet etmemeye, dilimizi gıybet adına döndürmemeye, dudaklarımızı kıpırdatmamaya ve sonrasında yanımızda gıybet edilirse onları dinlememeye. Ne dersiniz? Zannediyorum en hayırlı işlerden... Birisine başlamışız demektir. Cenab-ı Hak dilimizi, dudağımızı, kalbimizi, beynimizi, aklımızı, gıybet ve gıybet gibi, yalan ve yalan gibi bu gibi kötü hallerden, hasletlerden muhafaza eylesin, temizlesin ve bu hastalığa, günah hastalığına düçar olmuş, kalbi, dili, aklı, beyni istila etmiş kardeşlerimiz varsa nefsimde dahil, Cenab-ı Hak her şeye şifa verendir. Her şeyi yaratan, her şeyi dirilten, her şeyi temizleyendir. Kuddüs ismiyle kainatı temizlediği gibi Allah'ım sen şafi isminle de üzerimizdeki maddi ve manevi hastalıkları temizle Allah'ım diyoruz. Kısa bir aradan sonra aile ilmi haliyle yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. Özel hayatın mahremiyetine saygı emirleri nasıl geldi? İslam'dan önceki cehalet devrinde özel hayatı koruyacak mahremiyet anlayışı ve görgü ölçüsü yoktu. Herkes her an birinin evine izin istemeden pat diye girebilir, hatta odasına kadar varabilir, mahrem halini seyretmekte mahsur görmezdi. Bakın bir vaka. Şimdi soyunmayı açıklığı saçıklığı ilerici olarak gören zihniyet bugün insanların bu hallerini insanlara göstermeyi ilericilik medeniyet diye gösterirken aslında nasıl gerilerin gerisine giderek esas gericiliğin kendilerinde olduğunu, kendilerinin esas gerici olduğunu nasıl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 Müslümanlar bu gibi pervasızlıklardan rahatsızlık duymaya başladılar. Hatta Medine'li bir hanım peygamberimize gelerek Ya Resulallah dedi, günün herhangi bir saatinde biri kapıma geliyor, odama da girebiliyor, görünmek istemediğim bir halde beni görebiliyor. Artık bir ikaz yapsanız da kimse kimsenin evine, odasına izinsiz girmese istemediği bir görüntü içinde görmese o sıralarda bir teklif de Hazreti Ömer'den gelir Ya Resulallah beni çağırması için evime gönderdiğiniz çocuk izin istemeden yattığım odamın içine kadar girdi beni üzerimi açık halde iken gördü keşke Rabbimiz bir yasak koysa da evimize odamıza kimse izinsiz girmese kimse kimseyi tesettürsüz bir halde görmese Özel hayatın mahremiyeti korunsa İşte bu gibi isteklerin çoğalmasından sonra Nur suresindeki izin isteme ayetleri Peş peşe gelmeye başladı Şu mealde ikazlar yapıyordu gelen ayetler Ey iman edenler Kendi evinizin dışındaki evlere Girmek istediğinizde Önce izin isteyin Selam verin Verilen izinden sonra girin Ev içindeki hane halkı da birbirinin odalarına geceleri izinsiz girmesinler. Gündüzleri de ıstırahat anlarında üzerlerinin açık olabileceği vakitlerde habersiz içeriye dalmasınlar. Sizin için doğru ve hayırlı olan budur. Bu mealdeki ayet ve hadislerle artık cehalet devri pervasızlıkları yasaklanıyor. Müslümanın aile hayatını ve özel yaşamına ait mahremiyet ölçüleri ev dışındaki ve içindeki ahlaki değerleri netleşiyordu. Artık İslam görgüsünde dışarıdan gelen birinin izin istemeden içeriye dalması yasaktı. Yabancılar üç defa izin isteyecekti. İçeriden gelen sesle izin verilirse girecek verilmezse yahut da ses gelmezse dönüp gidecek üçten fazla da ısrarda bulunamayacaklardı. Değerli dinleyenler Bir eve gittiniz Evin kapısını 3 defa çaldınız Veya zilini Bir farz namazı Kılacak kadar Bir süre bekleyecek Buna rağmen Kapı açılmıyorsa Dönüp gideceksiniz Efendimizden Öğrendiğimiz İslamın emri bu Yani Zilin üzerine basıp da zar, zar, zar, zar diye insanları telaşlandırmanın, korkutmanın, heyecanlandırmanın zannediyorum dinimizde çok yeri olmasa gerek. Hele hele böyle bazen bu şaka olarak da yapılıyor. Gecenin geç vaktinde veya gündüzde neyse. Bakıyorsunuz ki adam zile basmış elini kaldırmıyor. Olabilir. İçerideki insan istirahattadır, hastadır, uykuya dalmıştır. O heyecanla bir uyanıyor evdeki bay bayan, erkek veya kadın. Allah'ım acaba bir şey mi oldu? Onun için gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi dinimiz, Allah'ımız, Hazreti Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyimize kadar düşünmüş değerli dinleyenler. Böyle güzel bir medeniyet, böyle bir güzel din var mı Allah aşkına? Bizim kapı çalmamıza kadar, kapıda beklememize kadar tayinle tespit edilmiş. Onun için Allah'a ne kadar şükretsek az. Bu mehaldeki ayet ve hadislerle artık cehalet devri pervasızlıklar yasaklanıyor. Müslümanın aile hayatına ve özel yaşamına ait mahremiyet ölçüleri,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 ''Kimse yok mu?'' diye seslenerek izin isteyen adam kapının tam önünde değil de sağına yahut da soluna çekilerek bekleyecek, kapıyı açanı ansızın istemediği halde görmeyecek, evin içini hazırlıksız halde seyretmek gibi bir mahcubiyete de sebep olmayacaktı. Bir de şu var değerli dinleyenler, bazen biz de yapıyoruz, zili çalıyoruz. Yukarıdan ev sahibi kim o, kim kimsin diyor. Zili çalan ben. Hangi ben? Kim ben? Ben enteresan. Onun için zili çaldınız. Evden birisi gerek diyafonda gerekse içeriden. Kimsiniz dediği zaman ben falan kes filanım. İsmen. Bir diğer konu da içeriden kimsiniz diye gelen soruya benim denmeyecek. Ben falanım. Filan iş için falanı görmek istiyorum şeklinde... Özet ve açık bilgi verme sünneti de ihmal edilmeyecekti. Ne kadar hassas değil mi değerli dinleyenler? İslam'ın getirdiği bu yeni görgü anlayışı ilk günlerde uygulanmaya çalışılırken durumun netleşmesine sebep olacak olaylar da yaşanıyordu. Bir gün Hazreti Cabir Efendimizin kapısına gelip üç defa ''Esselamu aleyküm ben geldim'' dedi. Efendimiz bu tür izin isteği hoş görmedi de şöyle düzeltmede bulundu niçin kendini tanıtmadan izin istiyorsun? Önce kendini tanıt. Ben falanım, filan iş için geldim diyerek, bilgi verdikten sonra izin iste. Ben geldim diyorsun, sen kimsin nasıl bilinecek? Bir defasında da Efendimiz bir sahabisini ziyarete gelmişti. Kapıdan üç defa selam verdiği halde, içeriden selamı alan bir ses duyulmayınca, geriye dönüp gitmek istemişti. Tam o sırada, İçeriden çıkan ev sahibi saat bin Übade koşarak yetişip şöyle özür diledi. Ya Resulallah ben evdeydim. Birkaç defa selamınızı alma şerefine nail olayım diye içeriden selamınızı yavaş sesle aldım diyerek Efendimiz'i yoldan çevirip evine götürmek istedi. Tevazuda da örnek veren Efendimiz isteksizlik göstermeden Übade'nin evine geri döndü. Bu da çok ...insanı duygulandıran bir husus hakikaten. Hani bir gün... ...bizim de kapımızı çalsa... ...selamın aleyküm dese... ...biz onun selamının... ...tekrar edilmesi için... ...sabahlara kadar beklemeye... razı mıyız değil miyiz değerli dinleyiciler? Nasıl olmayız ki? O... ...daha hayatındayken... ...hani baki garkata gitmişti de orada kardeşlerime selam demişti Asabı biz senin kardeşlerin değil miyiz deyince yo dedi benim kardeşlerim ahir zamanda gelecek dine omuz verenlerin kalmadığı o dönemde dine omuz verecek hizmet diyecek emri bil maruf nehyanil münker diyecek irşatte tebliğ diyecek ilahi kelimetullah diyecek her şeye katlanacak, her türlü fedakarlığı baştan kabullenmiş olarak dine hizmet edecekler. Benim kardeşlerim siz değil siz benim asabımsınız. kardeşlerime selam demişti ya. İşte o selamı her yaptığınız hizmette, her yaptığınız işte duyabilir. Ve aleykesselam ya Resulallah diyebilirsiniz. ...dine hizmet eden bütün ümmetine... ...selam vermişti o kutlu nebi. Kur'an öğreten bütün insanlara... ...hayır hasenat yapan bütün insanlara... ...burs veren, himmet veren... ...bir talebeye elif, b, t okutan... ...bir fakirin elinden tutan... ...yurt yaptıran, okul yaptıran, kurs yaptıran... ...cami yaptıran... ...gençliğe sahip çıkan... Aman bu nesil tinerci balici olmasın, cahil kalmasın deyip neslin elinden tutan bütün insanlara bu selam bütün insanlaraydı. Ve bunu yapan insanlar yapmış olduğu her işte her amelde camiye giderken, adım atarken, ezan okurken, vaaz saat ederken ve aleykesselam ya Resulallah diyebilirsiniz. Çünkü bu selamın muhatabı sizlersiniz. Bir sahabi de ayetler hane halkının dahi geceleri birbirlerinin odalarına izinsiz girmelerini yasaklıyor. Şimdi ben anamın odasına da mı izinle gireceğim ya Resulallah diye sordu. Efendimiz bu soruya da evet geceleri ıstırahate çekildikten sonra ananın da odasına izinsiz girmeyeceksin cevabını verdi. Nur suresindeki Evlere, odalara izinsiz girmeme emri veren bu ayetlerin ikazından sonra... ...herkes alışkanlıklarına bir çeki düzen verme gereği duydu. Hazreti Ebu Bekir'in radiyallahu anh bir sorusu da şöyle oldu. Ya Resulallah, evlere izinsiz girilemeyeceğine dair ayetler beni endişelendirdi. Şam'a ticaret için giderken yol üzerindeki hanlarda geceliyorum. Oralara girerken de izin mi isteyeceğim? Efendimiz... Farkı şöyle anlattı. Özel meskenler ve içindeki özel odalar için gerekli olan izin umuma ait meskenler için gerekli değildir. Kamuya ait mekanlara izinsiz girilebilir. İslam'da aile ve özel hayat mahremiyetinin dokunulmazlığı bu ölçülerle netleşmiş oluyordu. Artık kimse kimsenin mahrem hayatına izinsiz vakıf olamaz. Tesettürsüz görüntüsüne takılarak hissi sapmalara yönelemezdi karşılıklı saygı duygularının hürmetsizlik hislerine dönüşmesine zemin ve sebep ortadan kaldırılıyordu. Hane halkı içinde bile olsa mahremiyete riayet etme gereği kesindi. İşte bu türlü ilahi disiplinler Müslümanın aile hayatını emniyet altına aldığı hissi ve ahlakı dejenerasyonu önledi. Bu disiplin anlayışından mahrum yabancılar da görülen aile içi şaibeli davranışlar, sapık eğilimler ve bozulmalar Müslümanlarda görülmedi Bu hali gören yabancılar Müslümanlarda aile yapısı çok sağlam Demekten kendilerini Alamadılar demiş Cenab-ı Hak bizim aile yapımızı da Ayeti kerimelere Ve sünneti seniyeye Ahlaka, adaba, iffete muafık bir şekilde bu aile yapısını Sapa sağlam olanlardan Eylesin inşallah Aile yapılarımızı, aile yapımızı Bozmak, sarsmak, yıkmak isteyenlere de fırsat vermesin. Bu konuda yapılan bütün planları Cenab-ı Hak akim bıraksın inşallah. Ve bu konudaki bütün planları Rabbim yerle bir eylesin diyoruz. Bir sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Cenab-ı Hak korktuklarınıza düçar eylemesin. Umduklarınızdan da sizleri mahrum eylemesin. Efendim dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın inşallah. Dua bizim için çok önemli. Kulluğumuzun, ubudiyetimizin yarısı dua. O dualarınızla Rabbim katında kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz. Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden sevgi, muhabbet, aşk eksik olmasın. Ama beşere olan aşk değil mala mülke olan aşk değil Cenab-ı Hakk'ın yoluna hizmet aşkıyla Rabbim kalplerinizi inşallah doldursun ve kalplerinizi onun yoluna kendi yoluna hizmetin aşkıyla şevkiyle coştursun inşallah bir sonraki sohbet programında yine sizlerle buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor bir dua ve şiirimizle Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.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 Sen bizim muinimiz ol. Haddini aşıp hukukumuza saldıran mütecavizlerin şerlerini üzerimizden defet, et. Aleyhimizde fitne ateşini körükleyenlerin ocaklarını söndür. Ehli iman hakkında kötülük düşünen ne kadar şerir insan varsa sen bizi onların şerlerinden ve tuzaklarından muhafaza ile, Senin o zarar verilemeyen, ve ulaşılamayan himayene bizleri de dahil eyle. Kafirlerin azgınlıklarını, facirlerin entrikalarını, münafıkların oyunlarını başımızdan defet. Bizleri ebedîlere kadar devam edecek olan himayenin altına al. Dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızı karşıla. Ey şefkati ve merhameti varlığı bütünüyle kucaklamış Rabbimiz Hakkında beslediğimiz Hüsnüzan'da bizi tasdik et, et de biz çaresiz kullarını her türlü endişe, gam, üzüntü ve keder ve sıkıntıdan halaseyle, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile fertlerine ve bütün asabına selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. Kara Bey Efendinin yazmış olduğu bu şiiri tüm gurbete gidip de dönmeyenlere veya gurbetten gelmesi beklenen tüm bekleyenler olarak seslendiriyor ve gurbettekilere gel çağrısı olarak ifade etmek istiyorum. Kara gözlüm Bu ayrılık yetişir İki gözüm Pınar oldu gel gayrı Elim değse Akan sular tutuşur İçim dışım Yanar oldu gel gayrı Ayların sırtında Yıllar taşındı Sanma ki Garibi eller düşündü, bebekler evlendi, yollar aşındı, kozalaklar çınar oldu gel gayrı. Hesap et gideli sen gurbet ile, otuz ay tutuldu kolay mı dile? Hapisler, sürgünler, esirler bile sılasına döner oldu gel gayrı. Gönlüm sende Gözüm yollarda durdu Saat isyan etti Takvim kudurdu Hasret hançerini bağrıma vurdu Yüreceğim kanar oldu Gel gayrı, Emeği boşadır yuvasız kuşun Neredeyse toprağa değecek başın Beni düşünmezsen Vatanı düşün, milleti düşün, sevenlerini düşün, herkes seni arar oldu, rüyasında görer oldu, gel gayrı, gel gayrı, gel gayrı.